sıralı derslere başlayacağız Allah bizlere anlatma hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin kardeşlerim Allah ve sellem peygamber olarak gönderilmeden önce insanlar çok büyük bir cahiliye içindeydiler şirkin cehaletin karanlıklarında hep burafen'in hurafenin pisliğin altında yaşıyorlar. Çekişmeler, kavgalar, birbirlerini kırmalar, birbirlerini esir almalar, köle diye satmalar, kadınları bir meta görüp cariye diye satmalar. Yani ilkel, barbar, dağınık bir halde yaşıyorlardı. Allah Azze ve Celle, Resul'unu gönderinceye kadar ve insanlığa Allah'tan başka hak ilah ve ondan başka gerçek mabut olmadığını ilan edene kadar insanlar hep böyle karanlıktaydı. Allah Azze ve Celle Resul'unu gönderene kadar insanlar bu şirkin, bu küfrün, bu çirkefliğin içinde bocaladı durdu. O kadar ahlaksızlık, o kadar hayasızlık, o kadar karmakaçlık vardı ki, bir insan kendi kız çocuğundan dahi utanıyordu. Ve kız çocuğu olduğunda suratı asılırdı. Ve yürümeye başladığında elinden tutup, daha önce kazmış olduğu derin bir kuyuya atardı. Çünkü nikah diye Doğru dürüst bir olay yoktu. 9-10 kişi toplanıp bir kadına varabiliyor veyahut önüne gelen bir kadına girip çıkabiliyordu. Bu kadar hayasızlığın olduğu ve normal kabul edildiği bir toplulukta o karanlığın içinde Allah resulünü gönderdi ve Allah'ın kul üzerindeki hakkı ve yaratılışın en büyük gayesi olan tevhidi getirdi. Allah azze ve celle ben cinleri ve insanları sadece bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Her sözde, her işte, her amelde. Sadece ve sadece beni ulasınlar diye yarattım. Kardeşlerim, bütün peygamberler tevhidle gönderildi. Onlarla beraber bir de kitap verildi. Allah Resulü ve Vesselam, Mekke'de 13 sene boyunca insanları tevhide çağırdı. Gönüllerin derinliklerine onun köklerini dikti. Kalplerinin ta derinliklerine onun temellerini yerleştirdi. Öyle ki, Yolcuları için tevhidin yolu aydınlandı. İstek duyanlar için onun alametleri böyle oldu. Böylece Allah Azze ve Celle hakkı açığa çıkardı, batılı yok etti ve kalpleri saf tevhidin nurlarıyla aydınlattı. Onu şirkin kirlerinden temizledi ve parlattı. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalpler çorak bir arazi halindeyken geldi ve onları tevhidin tertemiz suyu ile suladı, ihlas pınarlarından kandırdı, Kur'an ve sünnete tabi olma delili onları Allah'a götürdü. Sonunda kalpler harekete geçti, gelişti, serpildi ve çeşit çeşit güzel meyveler verdi. Ümmet, zelil, perişan, karmakaşma içindeyken, ahlaksızlık, ticaretteki hadde doymamazlık, kan dökme, insanları köle diye satma, yani her türlü karanlıktan insanlık çıktı, aziz oldu, şerefli oldu. Parça parçayken birleşti. Horlanıp mağlup olurken, tekrar, galip hale geldi Allah'ın takdir ettiği şey gerçekleşinceye kadar akide kendi saflığı temizliği ve berraklığı üzerine devam etti kardeşlerim sonunda olanlar oldu ve kalbinde saf tevhid duygusunu taşımayanlar da Allah'ın dinine girdi İnsanlarda bozulmalar meydana geldi yollar parça parça oldu bozuk mezhepler, yıkıcı fikirler, anaaneler, töreler, revaç buldu. Her tarafı fitneler kapladı. Bütün şiddetiyle bidatlar yayıldı, ta ki gözler kayıp yürekler ağza geldiği ve müminler imtihan edilip şiddetli bir sarsıntı ile sarsındıkları zaman Allah Azze ve Celle insanları nübüvvet kandilinin altında ve iman kalesinde tekrar toplayacak, onlara batılın geçersizliğini açıklayacak, yalancıların iddialarını çürütecek ve onları selefi salihinin yoluna döndürecek hidayet önderleri ve aydınlatıcı alimler gönderdi. Allah hepimize hayır versin, doğru yoldan ayırmasın kardeşlerim. İslam ümmetinin tarihini dikkatle inceleyen bir kimse görür ki onun güçlenmesi, yükselmesi, başarısı ve diğer milletlere hükmetmesiyle akidesinin saflığı, Allah'a yönelişindeki sammiyeti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olması selefi salihinin yolundan gitmesi Selef imamlarının etrafında toplanması ve bu konuda ihtilaf etmemesi hep birbirine bağlı olan meselelerdir. Aynı şekilde bakın ümmetin alçalması, zayıflaması, diğer milletlerin egemenliği altına girmesi, dinde birçok bidatların, mezheplerin, fikirlerin, ananelerin, uydurma şeylerin çıkması, Allah'a açıktan ortak koşulması, sapık fırkaların fikirlerinin etrafta revaç bulması, itaattan uzaklaşıp selef imamlarına karşı bağlılığın zayıflaması, inanç bozuklukları, sahabenin yolundan sapmalar, sapık mezheplerin mensuplarının süslü sözlerine aldanmalar, Allah'tan ve Resul'dan gelen sözlere sırt dönüp kalplerin pas bağlaması ümmeti parçaladı. Kuvvetini zayıflattı, heybetini kırdı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının yoluna tekrar dönmenin dışında bizim için başka bir çıkış yolu yoktur kardeşlerim. Bu ümmetin sonradan gelenleri ancak öncekilerin yani o ashabın kendilerini düzelttikleri şeylerle düzeleceklerdir. Tevhid yolundan sapmak, selefi salihin yönteminden yüz çevirmek, adaletten ve akıldan uzaklaşmaktır. En büyük adalet tevhiddir. O adaletin başıdır. Adalet onunla ayakta durur. Şirk, en büyük zulümdür. Allah Azze ve Celle'nin, Kur'an'da, Lokman'ın oğluna vasiyetini anlatırken, bakın, yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Doğrusu şirk, büyük bir zulümdür, demiştir. Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bir gün sözünde, Rabbimiz şöyle buyurdu diyor. Benimle insanlar ve cinler arasında çok önemli bir hesaplaşma olacak. Yaratan benim ama benden başkasına ibadet ediliyor. Rızık veren benim ama benden başkasına şükrediliyor diyor. Öyleyse kardeşlerim bizi yarattığı halde o Allah'a ortak koşmak hem en büyük iftira hem de en büyük sürümdür Allah-u Teala ıslahı emredip fesadı bozgunculuğu yasaklamıştır en büyük bozgunculuk insanların akidelerini tasavvurlarını ve düşüncelerini bozma Allah'a olan bu kulluklarında o kulluğun önünü kesme Allah'ın onları üzerinde yarattığı fıtrattan uzaklaştırmak yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde her doğan fıtrat üzerine doğardır sonra ebeveynleri yani anası babası ne yapar ya Yahudi ya Hristiyan ya da mecusi ya da müşrik yapardır evet yaratılış fıtratından neslimizi uzaklaştırmayacağız bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde diyor ki iyi dinleyin Rabbim bana bugün öğrettiklerinden bilmediğiniz şeyleri size öğretmeme emretti Allah buyurdu ki kula verdiğim her şey helaldir ben kulumu tamamen Masiyetlerden temiz ve hanif bir fıtrat üzere Hidayeti kabule elverişli bir şekilde yarattım Fakat onların yanına şeytanlar geldiler Onları dinlerinden alıp götürdüler Benim helal kıldığım şeyleri onlara haram kıldılar Ve hiçbir delil indirmediğim şeyleri Bana ortak koşmalarını emrettiler Evet kardeşler Demek ki en büyük, en çirkin, zulüm, şirk. Allah'ın bizi yarattığı halde ona eşler koşmak. Kardeşlerim o kadar çok şey ortaya çıkmış ki. Ve dünyayı isteyenlere dünyanın cazip hale geldiği hele hele şu son asrımız. Heva ve heves sahipleri ve onların, ortaya çıkarmış oldukları bidat, tamamen din haline geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği, sahabenin inandığı o din, sanki tarih oldu. Unutulup gitti. Kitaplar sanki, raflarda kalan, tozlanan bir şey hale geldi. Kur'an ve sünnet dediğimizde sanki sadece dilde kaldı, hükmü, İçi boşaltıldı. Niyetler, yönelişler birbirinden farklı hale geldi. Gayeler, vasıtalar hep değişti. Birçok cemaatler ortaya çıktı. Her ortaya çıkan cemaat, grup, dir bir yer, diğer grubu, diğer cemaati lanetler hale geldi. Müslümanlar tevhid ve sünnet hakkında ileri geri konuşmaya başladılar. Ve bu da kardeşlerim, inanıyorum diyen insanların akidelerini kirletti. Düşüncelerini kirletti. Akidelerini bozdu ve insanlığın şirke, küfre, bidata düşmelerini kolaylaştırdı. Hidayeti açıkça gördükten sonra peygambere karşı çıkmalar başladı. Ve bugün öyle hale geldi ki inanıyorum diyen topluluklar, o inanıyorum diyen müminlerin yolundan başka bir yola tabi oldular. Ve bu ümmetin gayretli alimlerinin sünnete bağlı davetçilerin üzerine düşen görevlerden birisi, dinin esaslarını açıklama sahabenin yolunun özelliklerini beyan etme onların yolunu izah etme ve o insanların iman ettiği gibi o imanı gelecek nesillere aktarma Allah bu konuda bizleri gayretli hepimizi de anlayışlı kılsın kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Yolunu izleme Sünnete bağlı kalma O ashabın izinden Gitme Allah'ın emredi Rabbim izleri Sırat-ı mustakimden Ayırmasın Allah Azze ve Celle kitabında Şüphesiz ki bu benim Dost doğru yolumdur Buna uyun Başka yollara uymayın Çünkü onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır işte sakınmanız için Allah sizlere Bunları emretti diyor Enam 153'te İşte bu yol Allah Azze ve Celle'nin Resulünün davet ettiği yoldur Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında Resulüm de ki İşte bu benim yolumdur Ben Allah'a Aydınlık bir yol üzerinde Çağırıyorum Ben de bana uyanlarla Allah'ı ortaklardan tenzih ederim ve ben ortak koşanlardan değilim diyor Yusuf 108'de bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın haber verdiği fırkayı naciyedir yani aleyhissalatü vesselam ümmetimden Allah'ın emrini yerine getiren bir topluluk kıyamete kadar hiç eksik olmayacak onları terk edenlerin Onlara hiçbir zarar olmayacak. Allah'ın emri gelip, galip gelip, kıyamet kopuncuya kadar bu hal üzere devam edecek diyor. Bu topluluk kardeşlerim, Allah Resulü an İslāt ve sīlamın ve ashabının yolundan gitmeye devam eden topluluktur. Bakın. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Yahudiler 71 Hristiyanlar 72 Benim ümmetimse 73 fırk ayrılacak. Bunlardan biri hariç hepsi cehenneme yuvarlanacak. Sahabe soruyor. Bunlar kim ya Resulullah? Aleyhissalatu vesselam benim ve ashabım yolu üzerine olanlardır buyuruyor öyleyse bu konuya itina gösterme yolların parçalanmaması heva, heves ve fitnelerin bizleri şaşırtıp saptırmaması için hem kendimizi hem yeni yetişen nesli buna göre eğitme ve bilinçlendirmemiz gerekiyor kardeşlerim Allah hepimize hayır versin. Rabbim bizlere yardım etsin. Doğru dini anlamayı hepimize nasip etsin. İlk ders olması hasebiyle önce kulluktan başlamamız, ne anlama geldiğini anlatmamız ve akabinde ise akide, tanımı ve bununla alakalı konulara girmek istiyoruz. Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. her sözde her işte her amelde kardeşlerim kulluk dediğimizde ibadet dediğimizde bizden sudur eden eyleme döktüğümüz her şey kulluktur yani senin eşinin ağzına verdiğin bir lokma veyahut bir kardeşine gösterdiğin bir güler yüz dahi ibadetten ve kulluktandır kulluğu biz iki aşamada ele alıyoruz bir fıtratta kulluk iki tevhitte kulluk fıtratta kulluk senin ilk etapta Rabbini bilmen ve Allah Azze ve Celle'nin seni yaratmış olduğu fıtrat üzerine hareket etmendir. Yani Allah Azze ve Celle bizleri öyle yaratmıştır ki, gör dediğinde görecek bir göz, konuş dediğinde konuşacak bir ağız, tut dediğinde tutacak bir el vermiştir. Ve bunların üzerine hep bir şeyler yüklemiş ve biz insana İyiliği de kötülüğü de ilham ettik yani öğrettik demiştir İnsanoğlu öyle bir yaratılıştadır ki kardeşlerim itaata ve isyana mebnidir yani her ikisine de meyilli yap dediğinde yapmanın ne manaya geldiğini isyan ettiğinde ise isyanın ne manaya geldiğini anlayabilecek kabiliyette yaratılmıştır yani sonradan öğretilen bir şey değildir. Yani yeni doğan bir bebeğin yüzüne gülseniz, onun da size güldüğünü görürsünüz. Onu sevseniz yüzünde tebessümler oluşur. Yeni doğan bir çocuğun, daha eğitimsiz, birçok şeyden farkına varmadığını zannettiğiniz o çocuğun, korkacağı şekilde hareket etseniz, veyahut canını yaksanız, cimcik atsanız, o çocuğun, ağladığını görürsünüz yani Allah öyle bir kalp vermiş ki bizlere öyle bir haslet iyiliği de kötülüğü de anlayacak halde ve insanoğlu belli bir evrelerden geçer kardeşlerim doğan hayvan yavrusunun hemen doğar doğmaz eş cinslerinin hareket ettiği gibi hareket et Belli evrelerden geçer ve mükellef olması için bir akıl bali olacak, ikinci de buluğa erecek. Ondan sonra dinlen, tanışma gündeme geliyor. Ama tabi bugüne kadar belli bir hazırlıklardan da geçme. Kardeşlerim, birinci misak dediğimiz, ahdi misak dediğimiz veyahut da halk arasında ne zamandan beri Müslümansın dediklerinde ne derler? Galibela'dan beri. Nedir bu galibela? Hakikaten onların anlattığı gibi mi? Değil. Allah Azze ve Celle Araf suresinin 172. ayetinde bakın şöyle buyuruyor. Allah Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkardı. Ve onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye bir soru yöneltti bütün ruhlar yani kıyamete kadar gelecek bütün ruhlar evet sen bizim Rabbimizsin diye bir ikrar verdi yani galübela şehitler Allah Azze ve Celle yarın kıyamet gününde ben bu ahdi verdiğimi yani Yarın kıyamet gününde ben bunu bilmiyordum. Veyahut ebeveynlerimiz sana vermiş olduğu şu sözü bozmuşlardı. Ben de onlardan gelen bir nesildim. Onların sana vermiş olduğu sözü bozmalarına binaen bana, bana da azap etme demeyesiniz diye hepinizin üzerine bunu ne yaptım şahitler kıldım. Topluma baktığımızda bir toplum üç kişidir. Ya anadır, ya babadır, ya da çocuktur değil mi? Hiçbir çocuk, annem babam bana bir şey öğretmedi. Anam babam bana şirki öğretti, tevhid dinini öğretmedi demiyesiniz diye hepinizin üzerine bu ahdi ne yaptım? Şahitler kıldım. Ben de onlardan sonra gelen nesildim demeyesiniz diye bakın Allah Azze ve Celle bu surede hepimizden bir ahit aldığını söylüyor bu Rablığın ikrarıdır kardeşlerim yani yaratan rızık veren öldüren dirilten efendi terbiye edici manasında bütün insanlığı bir araya getiren nedir Rab'dır Ayran nedir? Seçilen ilahdır. İşte toplayan, bir araya getirene Rab yani biraz ileride göreceğiz ileriki derslerde rububiyet tevhidi, ayıransa uluhiyettir Yani kişinin ibadetini takdim ettiği ilahıdır. İkinci misaksa biz hiçbir kavme uyarıcı göndermedikçe Onlara azab edici değiliz diyor. Yani gönderilen din ve ulaşılan davet karşıdakine ulaştığı nispette artık o da onu ne yapar sorumluluklar. Evet kardeşlerim bizlerin hayatında yaşadığımız sure içinde her şeyin çekirdeğini oluşturacak şeyi bilmemiz gerekir. Yani yaratılış gayemiz olan kulluğu çok iyi bilmemiz onu en güzel şekilde idrak edip bellememiz gerekir. Öncelikle bunu bilmek, insanın kendisini tanımasına yaratan Rabbını bilip onu en güzel şekilde takdir etmesine ve kendisinden istenilen ibadetin ne olduğunu idrak etmesine vesil olur. Hani dua et dediklerinde Allah şuur versin Allah şuurlu kılsın derler ya kulluğu bilme diğer yaratılanlara hak ettikleri makamı verip ibadeti sadece müstahak olana tahsis etme Kardeşlerim her şeyin bir manası var tabi ki kulluğun ibadetin kelime manasına baktığımızda boyun eğme, teslim olma gibi manalara gelir. Aslında bu kelime köleliğin eş anlamı gibi görünse de birbirinden ayrıldıkları bazı temel hususlar vardır. Kölelik nedir? Kişinin rızası olmadan seçicilik hakkı tanınmadan teslim olmak baş eğmek demekse kulluk kişinin kendi rızasıyla ve ihtiyarıyla var olan hasletlerini egemen tanıdığı ilah kabul ettiği varlığa kanalize etmesidir evet bu da tabi ikiye ayrılır dedik fıtratta kulluk tevhitte kulluk fıtrattaki İnsanın tabiatında mevcut olan hasletler denir? Yani korkma, sevme, düşünme, yeme, içme, bir amel, bir söz, bir kast. Bunların hepsi kulluğun edasına girer. Aynen demi dediğimiz gibi Rabbim Adem oğullarından zürriyetini çıkardı. Yani onların hepsinden ne yaptı? Ahit aldı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? İnsanlar da evet sen bizim Rabbimiz. Peki neden aldı bu ahdi? Yarın kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye. Veyahut atalarımız önceden şirk koşmuşlardı. Şimdi bu batılı işleyenler yüzünden bizleri helak mı edeceksin demeyelim diye. evet kardeşlerim bu konuda Muhammed ümmetinin içinde demin de 73 fırka dediğimiz gibi o iki fırka iki tane fırka bu konuda müşkülata düşmüş bir mutezile dediğimiz akılcı mealcı dediğimiz insanlar hatırlanmayan bir misak verilen söz insan için geçerli değildir diyerek tamamen toptan inkarına gitmiş bir kısım tayife ise harici tekfirci veyahut necdi dediğimiz kalplerinde merhametin eseri olmayan topluluklarsa onlar da burada yarın kıyamet gününde benim bundan haberim yoktu veyahut Atalarımız önceden şirk koşmuş kimselerdi. Şimdi bu batılı işleyenler yüzünden bizleri helak mı edeceksin ayetine binaen her doğan çocuğun Müslüman olarak doğduğunu iddia etmiş ve burada verilen ahdin Rab'lık değil ilahlık olduğunu iddia etmişlerdir. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim insan fıtrat üzerine doğar yani bizim bu itirafı belleğimizde yani bilinç altımızda taşıyarak dünyaya geldiğimizi gösterir yani rabbi kabul ve itiraf korkma sevme hasletlerimiz gibi dünyaya geldikten sonra öğrendiğimiz bir şey değil dünyaya gelmeden beraberimizde bulunan onunla yorulan hasletlerle gelmiştir kainatta asıl olan Allah'ın Rablığını kabul inkar ise tamamen fıtrata aykırıdır mesela bakın ilahlık iddiasında bulunan firavun bile Allah'ı tam manasıyla inkar yapamamıştır yapamamıştır buna mugalata yoluyla küfür diyoruz kardeşler kalbinin devrede olmayarak diliyle yapmış olduğu inkara ne dedi naziyatta ben sizin ilahınız değil miyim diye iddia etti ama bakıyorsunuz ölüm anında ne diyor iman ettim kime Musa'nın Rabbına. Allah Azze ve Celle Yunus 90'da ne diyor şimdi mi şimdi mi aklın başına geldi yani Allah'ı inkar hiçbir zaman kalben yapılması mümkün değil. Ve yaratılanı yaratanı inkar, tabiatın da vücuduna ters olan bir şeydir. Kardeşlerim, fıtratın sahip olduğu kasıt, amel, düşünce, söz gibi hasletler, tamamen ibadet mefhumu ile ele alınan meselelerdir. Evet, ibadet kelimesini kulluğu, Kur'an'da, tevhid, akide, iman gibi ifadelerin yanında daha kapsamlı ele alırız. Evet, Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etmeleri için yarattım diyor. Demek ki yaratılış gayemiz kulluk, bizler sadece kulluk için yaratılmışız, ve Allah Azze ve Celle bizden sadece kulluğu istiyor. Yaratılan, yaratan Rabb'a kulluğunu eda etmekle yükümlüdür. Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb'ı birleyin diyor. Yani ibadette birleyin. İbadeti ona has sadece onun için yapın. kulluk tam Allah'a hamde Allah'tan gayrına eda edilen bir haslettir kulluk hem Allah'a hem de Allah'tan gayrına eda edilen bir haslettir Allah Azze ve Celle bizleri serbest bırakmış isteyen iman etsin isteyen küfresin. ama inanan da küfreden de bilerek Delilleriyle iman etsin veya küfür etsin demiştir Kişi ya Allah'a kulluk eder ya da gayrısına Eğer bir olanı birleyemezse birçok ilahı olur Yani bir olandan korkmadığın zaman O kadar çok korku seni ilahla, ilahlara götürür ki Bir olana sevgiyi Yani Allah'a sevgiyi hakkıyla veremediğinde birçok sevgiyle şirke düşebilirsin bugün Yunan felsefesi bakın aşk tanrısı gök tanrısı yer tanrısı savaş tanrısı şu tanrısı bu tanrısı birçok ilahlar edinmiş Türk toplumunun geçmişine de baktığımızda şamanizm dini dediğimiz bir dini benimsemiş Yer, gök, tabiat Tanrıları edinmiş Gökhanlar Ayhanlar Birçok şeyler Türkanlar Süslemiş gitmiş Bugün hala o inancın kalıntılarını içimizde görebiliyoruz Allah Azze ve Celle Kulluğu tam anlamıyla Bana yapın diyor. Eğer kulluğun Sadece Allah'a tahsis edilmesi Gündemde ise onun dışındakilerinin nef yedilmesi gerekir. İnsan hayatta olduğu sürece kuldur kardeşlerim. Hayatın bitmesiyle de kulluk son bulur hesap başlar. Fıtrattaki ibadet, insanın tabi hasletlerini içeren bir mefhumdur. Yani, insanın yaratışı, yaşantısında var olan yemesi, içmesi sevmesi, hayal etmesi, nefret etmesi, korkması bunlar nedir? Kulluktur. Bu fıtrattaki kulluktur. İnsan bu kulluğunda seçme, tercih etme hakkına sahip değil. Çünkü insan bu hasletlerin herhangi birini izale etme hakkına ve kudretine sahip olmadığı gibi iş bu hasletlerle donanmış, bununla programlanmıştır. Ben yemeyeceğim, içmeyeceğim, bunu deme bir insanın mümkün değil, fıtratına aykırıdır. Yemese, içmese ne yapar? Ölür. Ben korkmayacağım, ben sevmeyeceğim. Böyle bir şey deme, lüksüne nedir? Sahip değildir. Fıtratının icabı neyse, bunu yapmak zor. İşte Rabb'ı kabul ve itiraf da aynen böyle fıtridir. İnsanda acıkma hissini uyandıracak herhangi bir amil olmasa bile insan fıtratının kendisini dürtmesiyle bu duygu hissedilir ve gündeme gelir. İnsanın bir yaradanın varlığını hissetmesi fıtratının ilk merhalesi olan birinci misakta Rabb'ı kabul edip itiraf etmesinden dolayıdır. Rabb cins bir isimdir. Yaratıcı, halık, sahip, efendi gibi manalar içerir. Rabb'ın varlığına iman fıtridir kardeşlerim. İnkar ise inkara iten amiller, sebepler her zaman şüphe, tereddüt, teşviş vesvese içerir Allah hepimize hayır versin anlayışımızı artırsın inkar vicdanen huzursuzluk verdiği gibi kişinin tamamen inkar etmesi de mümkün değildir bakın öyle insanlar vardır ki toplumumuzda hani bizim toplumdaki şeytanın oyunları biraz farklıdır Türkiye dışına çıktığımızda kafirler, müşrikler, şunlar bunlar diyoruz ya bizim toplumumuzda ne yapmışlar? Alevi, Sünni, Sağcı, Solcu, Şucu, Bucu, Ataistler, Şucular, Bucular diye ne yapmışlar? Hep bölmüşler değil mi? Şeytan bölmüş. Ama bakın hangi topluluktan olursa olsun, hangi toplulukta? En zor hale, çaresiz hale düşen bir kişinin bu anında bakın fıtratı yaradana sığınma ihtiyacını gündeme getiriyor. En zor ve çaresiz bir anında fıtratı ne yapıyormuş? Yaradana sığınan, sığınma ihtiyacı duyuyor. Ve insanı yakalıyor. İman ise yakine mebnidir, iman ispattır. Yakin, şeksiz, şüphesiz Allah'a inanma. Bu da insanda itminan, huzur ve güven getirir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. İnsan fıtratı öyle bir yaratılmıştır ki, yaratıcıya muhtaçtır. Cümleyi biraz daha genişletecek olursak, Allah Azze ve Celle öyle bir yaratmıştır ki insanı, Veyahut kainatı ne yaratmışsa kendisine muhtaç olarak yaratmıştır. Yaratılan her şey Allah'a muhtaçtır ki Rabb'ını bilsin. Rabb'im hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah hakkıyla iman etmeyi, hakkıyla kendisine kulluk etmeyi nasip etsin. Evet kardeşlerim. Bir toplumun ifsadı iki şekilde olur. Birincisi ataları babaları taklit, ikincisi ise alimleri taklittir. Ataları babaları taklit iyi bir Kur'an okuyucusu olmakla yıkılır. Çünkü Kur'an'a baktığımızda onlara gelin Allah'ın kitabına Resulullah'ın sünnetine dediğimizde hayır biz atalarımızı yani analarımızı, babalarımızı, dedelerimizi, dayılarımızı, amcalarımızı hocalarımızı neyin üzerinde bulmuşsak ona inanırız derler Allah Azze ve Celle soruyor peki ya hata etmişlerse ya anlamamışlarsa hala mı? yani iyi bir Kur'an okuyucusu defalarca okuyan bir insan şu takliti, şu töreleri şu mezhepleri şu fırkalaşmayı ne yapar atar ama en büyük tehlike kardeşlerim ikinci ifsatta Allah Azze ve Celle kitabında onlar yani Yahudiler hahamlarını Hristiyanlar rahiplerini Rablar edindiler sizler öyle olmayın diyor. Tehbi 31 Bu ayet-i kerime Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ashabına öğretirken O an için Hristiyan olan Adi Bin Hatim Mescide giriyor Biz diyor Onlar Rab ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Dönüyor Şu boynundaki hacı bir at diyor Sonra Sonra sen onların doğru dediğine doğru, helal dediğini helal kabul ediyor musun? Evet. İştirap edilme budur diyor. Kardeşlerim, bugün toplumumuz öyle hale gelmiş ki helal ve haramın koyucusu Allah ve Resul olmaktan çıkmış. Hangi alim hangi meselede ne demişse o kabul edilmiş. Misal mı? Mi? Bakın Kan, kanın abdesti bozduğunu iddia eden Hanefi mezhebinin hiçbir delili mesneti yoktur. Halbuki kan, abdest bozucu bir şeylerden Kur'an'da ve sünnette zikredilmemiştir. Yine bakın mezheplere, kadına dokanmak abdesti bozucu olarak görülmüştür. Kur'an ve sünnete bakın, kadına dokanma abdest bozucu olarak gelmemiştir. O dokanmaktan kasıt, eşleriyle cinsi münasebet diye gelir. Veyahut, bir helal ve haramda, şu helaldı, bu haramdı tipinde bir bakın, öyle helal ve haramlar ortaya çıkmıştır ki, Allah Azze ve Celle Nahl Suresinde, sadece dilinizin vasfettiği bir şeye, şu helaldır, bu haramdır demeyin. Şüphesiz ki bu, Allah'a iftiradır, Allah'a iftira eden de asla felah bulmaz diyor öyle hallere gelmişiz ki kardeşlerim Kur'an ve sünnetin yerini her türlü söz düşünce fetba almış maalesef Kur'an ve sünnet hak ettiği değeri bulamamış Allah Azze ve Celle insanlığa peygamber göndermiştir peygamberlerin gönderilme sebebi insanlığın hiçbir özrü kalmasın. İnsanlara vahiy ulaşsın, tebliğ ulaşsın ve yarın kıyamet gününde ben bunu bilmiyordum. Benim bundan haberim yoktu demeyelim diye gecesi gündüzü gibi apaydınlık bir yolda bırakılmıştır. Ve bunun için gönderilmiştir. İnsanların fıtri hasletleri hiçbir zaman kurtuluş vesilesi değil kardeşlerim. Yani senin kalbinin tertemiz oluşu, ahlakının düzgün oluşu senin kurtulma vesilen değil. Kurtulabilmen için Allah'ı kabul ve itiraf etmek zorundasın. Ve peygamberin gönderdiği, peygamberlerin getirdiği bu dini kabul edip, İkrar edip ameli de sadece onun getirdiği şekilde yapmak zorundasın Yani bir amelin geçerli olabilmesi için Allah için yapman ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şekilde yapmak zorundasın Öyle insanlar var ki Birisi namaz kılarken öbürü bir değişik namaz kılıyor Öbürü abdest alırken birisi değişik bir abdest alıyor Veyahut birinin abdesti bir şeyle bozulurken birininki bozulmuyor Veyahut birisi bir sefere çıkıyor farklı bir adet uygulama Birisi sefere çıkıyor farklı adet uygulama İkisi de iman ettiğini söylüyor Hepsine doğru dememiz mümkün mü? Herkes dinde istediği gibi bir şey yapabilir mi? Kafasına göre bir uygulamaya gidebilir mi? Eğer böyle bir şey olursa hangisi doğru? Bu işin içinde nasıl çıkılacak? Yoksa dört mezhep haktır, inkarı küfürdür, inanmayan kafirdir diyen bazı salakların sözlerini mi söyleyeceğiz? Yoksa sizin için, ahireti umanlar için, Allah'ı zikredenler için en güzel numune, en güzel örnek Allah'ın Resuludur. ayeti Ayetine binaen. Resul'un öğrettiği gibi mi öğreneceğiz? Elbette ki Allah'ın rızasını gözeteceğiz ve resulun izinden gideceğiz. O sahabenin iman ettiği gibi iman edeceğiz kardeşlerim. Bakın, bir sevgi duygusunu ele alalım. Sevgi duygusu insanda mevcut olan fıtri bir haslet. Bu duygunun mertebesi isim de aynı olsa bile, bunun anlamı farklı farklıdır. Kişinin, bir şeyi sevmesiyle, veya bir arabasını sevmesiyle, annesi sevmesi aynı mı? Bir elbisesini sevmesi, evini sevmesi, bir eşyasını sevmesi, bunların hepsi farklı farklı sevgi. Allah'ın sevme aynı mı? Allah'ı sevme duygusu Bunun zirvesini işgal edecek Kime ait Olduğunu gösterecek Mesela ayeti kerime de Diyor ki Allah azze ve celle insanlardan diyor Öyleleri vardır ki Allah'ı sever gibi birilerini Severler asla Şirk koşmadan iman etmezler Ama iman edenlerin Allah'a olan sevgileri Çok kuvvetlidir diyor Bakara 165'te demek ki sevgi bizde var ama fıtri olan bu sevgi hakkı neymiş zirveyi işgal edecek Allah'ı sevmesi Allah'ı sever gibi hiçbir şeyi ne yapmayacak birisi sevmeyecek sevme duygusu fıtri ama bu sevgi de imandan neymiş bir cüzmüş eğer sen bu sevgiyi gereği gibi Allah'a takdim edersen bu senin müminliğini gündeme getiriyor ama sevgide eşitlik söz konusu değildir ama iman edenlerin Allah'a olan sevgileri had safhadadır fakat şirk koşanlar Allah'ı sever gibi bir şeyler de severler bakın kardeşlerim Medine'de birçok Yahudi Hristiyan alimleri vardı. Bunlar kitaplarında bir peygamberin çıkacağını ve oraya hicret edeceğini duyunca birçoğu oraya yerleşti ve kendilerinin veya nesillerinin peygamber olmalarını arzuluyorlardı. Ama Allah azze ve celle kendi soylarından değildi. De Araplardan bir peygamber gönderince onlar ne yaptılar? Biz Allah'ı çok seviyoruz ama Muhammed'i sevmi Hristiyanlar İsa'yı seviyoruz. İsa Resulullah Yahudilerse Musa Resulullah diyerek Allah Resulü'nü ne yapmadılar sevmediler. Bakın bir sevgide Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayetiyle beni çok mu seviyorsunuz? Eğer beni hakikaten seviyorsanız gönderdiğim bir Resul'a tabi olun beni sevdiğinizi anlayayım diyerek sevgiyi Allah'a Hazze ve Celle ne yapmıştır? Resul'e tabi olmaya kılmıştır. Demek ki her fıtrattaki duygu eğitime muhtaç. Korkma da aynı. Korkma duygusu insan fıtratında olan bir duygu. Bu duyguyu faaliyet eylem olarak harekete geçirdiğimizde Korku hissini insan hissettiğinde, Kalpte bir titreme, kan dolaşımında bir hızlanma, böyle bir şey olur değil mi? Demek ki insan, ibadet mefhumunda sevme, içme, yeme, içme duygularıyla programlandığı gibi, korkuyla da programlanmış. İnsan bu duyguyu kullanmada muayyerdir. Ya Allah'tan korkarak sarf eder ya da taakuttan. Eğer müminseniz benden korkun diyor. Benden korkar gibi hiçbir şeyden ne yapmayın? Korkmayın diyor. Ama kardeşlerim, iblis ağını öyle bir örmüştür ki, daha ufacıkken, ebeveynler dikkat etmeyerek, bu duyguda çocuğa yanlış uygulama yaparak, ileride çok büyük bela ve musibetler gelecek şekilde fıtratı bozmalarına sebep olmuştur yani çocuk mükellef olana kadar öyle bir eğitilmiştir ki mükellef olmadan Allah'tan gayrı korkular türeme ve gündeme gelme başlamıştır karanlıktan korkutulmuş cinlerden şeytanlardan korkutulmuş Birçok şeylerden korkutula korkutula çocuğun fıtratı öyle bir bozuluyor ki mükellef olduğu çağda her şeyden korkuyor ama Allah'tan korkmaz bir nesil oluyor. Allah hepimizi affetsin, Allah bizlere hayır versin. Bu yönlü çok çok dikkat edelim hepimiz ebeveyniz. Korku aynı sevgi gibi fıtri hasletlerden olsa da İmanın esaslarından bir cüzdür. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında, Al-İmran'da şeytan diyor ancak kendi dostlarını kendi dostlarıyla korkutur. Siz ise sakın onlardan korkmayın. Eğer mümin iseniz benden korkun diyor. Demek ki korkma fıtri bir duygu ama imandan bir cüzdür. Allah'tan korkacağız ve onunla korkutacağız. Bizi birisi Allah'tan gayrısından korkutuyorsa o şeytanmış. Kim olursa olsun. Çünkü şeytan da kendi dostlarını yine kendi dostlarıyla korkutur. Ama mümin Allah'tan gayrı hiç kimseden korkmaz. İnsan sadece Allah'tan korkmalı. Ama ileriki derslerde inşallah gelecek... Kişi kulluğuna dikkat ettiği müddetçe Allah korkusu artar. Günah işlediği müddetçe de Allah korkusu ne yapar? Azalır kardeşlerim. Her şeyin başı Allah korkusuyla alakalı. Artması ve eksilmesi. Ama korku dediğimizde, fıtri olan, tabi olan korku var, bir de haram olan korku var. Öh dediğinde, veyahut bir köpek havladığında, insanın gayri ihtiyarı ilkilmesi o anın dehşetinden ürpmesi gayet doğal olan bir şey yani fıtri olan bir korku bunda haramlılık yok kişinin o anın dehşetine kapılıp korkması tabi olan bir korku herhangi bir meselenin imandan bir cüz olduğunu varlığı imanı ispat yokluğu nef bu gibi naslardan anlaşılır yani Allah'tan korkma imandan bir cüzdür fakat bir köpeğin havlaması veyahut bir an bir şeyin höh dediğinde bir insanın korkutulduğunda o anki dehşetlen korkması bunlar haram olan korkudan değildir fıtri durum olan korku Allah'tan gayri kimsenin sana zarar vereceğini düşünmek, hatırından geçirmektir. Bunda bir sıkıntı yok. Demek ki korku öyle bir vesile ki menfi veya müspet Allah'a isyanda dahi yani şeytana kullukta bile şeytan ve şeytan dostları tarafından kullan tarafından kulları Allah'tan gayriyle korkutarak isyana teşvikte bile kullanılabilmekte. Aynen sevgi gibi, öyle bir kelime ki bu, menfi ve müsbet manada, itaata ve isyana kullanılabiliyor. De ki, eğer ben Rabbıma isyan edersem, o büyük günün azabından korkarım. Bu sözü söyleyen Allah Resulü, Resulü isyana mani kılan şey Allah korkusu. Demek ki korku bütün ibadetlere yayılan bir amil. Her ibadetin arkasında Allah korkusu var. Bu duygu hem isyana hem de itaata kullanılan bir vesile. Allah'a itaat etmeyi veya isyan etmeyi hep bu duygu sağlıyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kitabında sizi biraz korkuyla, biraz açlıkla, biraz malla, canla, ürünlerden yana eksiltmekle deneriz diyor. Demek ki korku, korkulan şeyin anılmasıyla kalbin ürpermesi. Gizli korku ise, insanın Allah'tan gayrısının dilemesi ve gücüyle, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak kendisine zarar vermesinden korkmasıdır ki bu da büyük bir şirktir Allah böyle duruma düşmekten bizleri korusun kardeşlerim evet Kur'an'da umumen haşyet kelimesi haf kelimesinin müteradifi gibi görünse de haşyet korkunun zirvesi tazim ederek bilerek korkmadır. Bu duygu imandan bir cüz olduğu gibi Allah'tan gayrına hissedildiği durumda istenilmeyen haram olan korku gündeme gelir. Korku anlatılırken haddi aşma dediğimiz merhalesi olmasından dolayı ona da dikkat etmek gerekir. Eğer korku devamlı gündeme gelirse Bu sefer her şey zıttıyla yaratılmış Acı varsa tatlı da var İyi varsa kötü de var Korkuda aşırı gidilirse Ümit kaybolur Devamlı ümit gündeme gelirse Korku kaybolur Bunun ikisini de ne yapmamız gerekir Dengelememiz gerekir Bugün bakın Muhammed ümmetiyim deyip de fırkalara ayrılan topluluklara bakın, her topluluğun gündeme gelmesi hep fıtrî hasletlerde aşırı gitmeleridir. Haricilerle mürciye fırkalarına bakın, harici dediğimiz insanlar sürekli olarak korkuyu gündeme getirip ümiti yok saymışlar, mürciye ise sürekli ümidi gündeme getirip korkuyu yok saymışlar. Ehl-i sünnetin tutumu ise bu konuda sıratı müstakimde kalmaktır. Yani kişi korkuyla ümit arasında olacak. Kişi Allah'tan kayrından ne kadar korkuyorsa Allah korkusu o nispette azalır. Aynı zamanda kişinin kalbi ne kadar Allah korkusuyla doluysa o nispette başka korkularda çıkar. Allah hepimize hayır versin hayrı anlamayı nasip etsin kardeşlerim kainatı yaratan insanı yaratan ve değişmez nizamlar koyup tanzim eden Allah kıyamete kadar bu dini anlatan dini gündeme getiren bidatları, küfrü, fıskı şirki birbirinden ayıran topluluklar gönderecek kulluğun esasını ve kulluk edasının sadece yaratana yapılmasını ondan gayrısına yapılan kullukların nefyedilmesi için kıyamete kadar topluluklar gönderecektir. Allah bizi onlardan kalsın. Rabbim ayırdan ayırmasın. Küfrü, fıskı, isyanı bizden tiksindirsin, imanı sevdirsin. Allah'ı birlemek dediğimiz tevhidde hakim olan her zaman ispat ve nefidir. İspat Allah'ın rezzak olduğunu bilmek yani iman, nefi Allah'tan gayrı kimsenin rızık veremeyeceğine itikad etmektir. Ve ondan gayrasının rızık veremeyeceği konusunda nefi etmektir. Nefin gündeme gelmesi için tevhid gerçekleşir. Yani ispat ve nefi her birinin devamıdır. Birinin noksanlığı diğerini iptal eder. Gaybı kim bilir kardeşler? Allah değil mi? Gaybı Allah'ın bildiğini deme iman, ispat, bizden hemen imanın nefini yani Allah'tan gayri kimsenin gaybı bilemeyeceğini itikat etmemizse devhid. Bugün hem kaybı Allah bilir deyip de tutup da bir başka şeyleri gündeme getirip birilerinin de bildiğini iddia edersek bu tevhidimizi ne yapar? Bozar. Allah subhanahu ve teala kulluğu hakkıyla anlamayı bizlere nasip etsin. Demek ki kişi her halükarda neymiş? Kuldur. Bu kulluktan kaçmamız mümkün değil. Yiyecek içecek Hayatımızı ikame edeceğiz İyiye ve kötüye mebniyiz Ama iyi'nin iyi olduğunu Kötünün kötü olduğunu Sevmemiz gerekenin Ne olduğunu anlayabilmemiz için Bir vahye neyiz Muhtacız kardeşlerim Hiç düşünmüyor musunuz Hiç akıl etmiyor musunuz Eğer bu din Bu kitap Allah'tan gayrısından gelseydi bunda çok çelişki olurdu diyor. Allah'a itaat edin, Resul'una itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de. Eğer herhangi bir meselede ihtilafa düşmüşseniz, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, Allah'a ve Resul'una havale edin. İşte dinin esası özü budur kardeşler. İnşallah bir dahaki dersimizde akidenin tanımı, sözlük anlamı, akidenin içerdiği meseleler, İslam akidesi nedir, selef kimdir, selefin tanımı nedir, ehli sünnet ve cemaat kimdir? Bunların üzerinde durarak belli bir ders silsilesine girelim. Bunu bir mukaddime olarak alalım inşallah. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfuriki ve tuğbileyim. Elhamdülillah Rabbel âlem. Sorularınız varsa buyurun. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü.